Tek bir Allah'la karşı karşıya kaldı. Her an değişik şekillerde tecelli eden, değişik tecellileri ortaya koyan Allah'la. Bundan sonra Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaya başladı. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak demek, kendi ahlak ve huy kapsamının sınırlarını kaldırıp, Sonsuz ahlakla ahlaklanmak durumuna geçmeye başladın. Eğer bu sonsuz ahlakla ahlaklanabilmek durumunu ihata edebilirsen, ki sonsuzluğun ihatası elbette olmaz. Sonsuzluğun ihatası demek, senin de sonsuz olman demektir. Sonsuzluğun ihatasından kasıt, sonsuza aynı olabilen ikinci bir sonsuzluk eğer bu manada kendi sonsuzluğunu bulabildiysen, bulabilirsen, işte bu noktada Allah'a aynı olmaya başladı. Allah'a aynı oluşunun neticesinde, eğer burada da bir aşama daha yapabildiysen, sen Allah'a aynı olmuşken, Allah sana aynı olma durumuna girdi. Allah ismiyle kast varlığın sana ayna olduğunu müşahede ettim. İşte bu müşahedenin neticesinde bu müşahedenin neticesinde zatını tanıdım. Bu zatını tanıyışın, bilişin tanınması ve bilinmesi itibariyle vahidiyettir. Zatını tanıyışın ve bilişin Tanınışı ve bilinişi itibariyle vahidiyettir. Tanınmama hissi ve bilinmeme hissi itibariyle ahadiyettir. Çünkü ahadiyet tanınmak, bilinme veya bilinmeme gibi tabirleri almaz. Bu tabirler ahadiyete girmez, sığmaz. Hadeyette varlığını yitirir. Erir, yok olur. Dolayısıyla vahidiyet zatın bir zuhur mahallidir. İlk zuhur mahallidir. Vahidiyet zatın ilk zuhur mahallidir. Yani zatı itibariyle kendini bilenin zatını bilmesi mahalli halinin adı vahidiyet Bu bir kitabi, ibari bilgi değil, hakkal yakin olan bir bilgidir. Hakkal yakin halidir. Burada aynel yakin hali söz konusu değildir. Aynel yakin hali, ikinci durum dediğimiz, hak, her şeyi hak olarak görme, hakkı müşahede etme mertebesidir. Halkın varlığı var olduğu sürece ilmel yakin düzeyindesindir. Halkın varlığı, halk oluşu ortadan kalktıktan sonra aynel yakine geçersin. Allah ismi aynasında kendini gördüğün anda Hakka yakin diye tarif edilir. Yakin derecesi. İşte bu vahidiyet durumunda Yani zatını biliş durumunda. Zat ve sıfat aynı şeydir. Hatta zat sıfat makamında, sıfat da zat makamındadır vahidiyet mertebesinde. Niye? Çünkü orada salk bir benliğini biliş var. Bu benliğini, bilişinin ötesinde herhangi bir vasıflanma vasıfla vasıflanma durumu yok. Herhangi bir vasıfla vasıflanma durumu olmaması hasebiyle, herhangi bir vasıfla vasıflanma durumunun olmaması hasebiyle, bütün vasıflar bir diğerinin aynı durumundadır. Vasıflar arasındaki fark, o vasıfların manalarının ortaya çıkışıyla kaydedir. <gülüyor> E bu manalar ortaya çıkmadığı zaman bütün manalar orada bir hükmündedir. Yani iki zıt mana orada aynı haldedir. Aynı manasıdır. Sende korkaklık ve cesaret diyelim. Sende bu korkaklık veya cesaret dediğimiz aksiyonları meydana getirecek bir durum çıkmadığı sürece ortaya sende ne korkaklıktan söz edilebilir ne cesaretten. Ama eğer İki isimle de kastedilecek mana senin içinde özünde mevcuttur. Ta ki bir o şey oluşacak ki bir fiil çıksın ve biz ona diyelim ki şu veya bu. İşte dolayısıyla bu vahidiyet durumunda herhangi bir vasfi ayrım yani sıfat ayrımı, isim ayrımı yoktur. Salt kendi benliğini müşahide hali var. Burada ahadiyet, vahidiyet ve uluhiyet sıfatları arasındaki farkı belirtmeye çalışalım. Şimdi ahadiyette isimlerin ve sıfatların zuhuru yok. Kendi özünde sırf zattan ibaret. Vahidiyette isimlerin, sıfatların tesir sahasına göre zuhurları var. Ancak bu zuhur zatın hükmüyle olur. Zattan ayrı bir hüküm düşünülemez. Böyle olunca her şey birbirinin aynı olur. Uluhiyette ise isim ve sıfatların zuhuru vardır. Toplumdan her şeyin hakkını tek tek vermek gibi zuhur olur. Şimdi ahadiyette isim ve sıfatların zuhuru yok. İsim ve sıfatların zuhur olmaması hasebiyle ahadiyette benliğini bilme hali dahi söz konusu değil. Benliğinden de geçmiş durumdasın. Fakrede. Kabul etmez. Fakrı da kabul etmez. Ahadiyette hiçbir biliş, şuur, ayrınlık hali söz konusu değil. Vahidiyette vahidiyette kendi benliğini biliş söz konusu kendi benliğini dolayısıyla zatını biliş söz konusu ve vahidiyette bu kendini biliş ilim olarak tespit olunmuştur. Zatın kendi kendini bilişi zatın ilmidir. Zati ilimdir. Hatta vartta ilim zat olur burada. Fakat ilmin dışında bir başka tarifi bunun yoktur. Allah'ın zatı burada ilim olur. Zat ilim olur sıfat mertebesindeki ilimle karıştırmayın. Yedi sıfattaki hayat, ilim, irade, kudret, kerem, simi, basardaki ikinci sıfat olan ilim sıfatıyla alakası yok burada bahsettiğimiz ilmin. Buradaki zat mertebesindeki zati ilimdir. Uluhiyete gelince uluhiyette isimlerin ve sıfatların zuhuru vardır. Kendi vasıflarının ve manalarının seyridir uluhiyet. Şimdi uluhiyet derken daha önce de konuştuğumuz bir şekilde uluhiyetin bir noktası üstünde duralım. Uruç kademelerinin yani yükseliş kademelerinin ikincisinde her şeyi hak olarak görme Her şeyi hak olarak görme, hakkı görme ve her şeye eşit muamelede bulunma hali çıkar. Yani alim gelir, cahil gelir, zalim gelir, aciz gelir. Her birinde ben hakkı müşahede ederim, hepsine saygı duyuyorum hepsine hürmet duyuyorum hepsini başımın üstünde ağırlarım, hepsine hak gözüyle bakarım. Bu ikinci kademedeki haldir. Fakat fakat Allah ismi aynasındaki eden sonra eğer uluhiyet kemalatı tecellisi olursa ben alime cahilin ile yaptığım muameleyi zalime acize yaptığım muameleyi yapmam. burada işte bütün işin incelik noktası çıkıyor. Her mahalle, her mahalle ne değer biçmiş, ne değer biçmemin neticesinde ne fiili ortaya koydurmuşsam veya koyuyorsam o koyulanın hakkını veririm. İşte bunu örnek olarak şimdi burada bir olmuş bir hikayeyi anlatayım. Zira uluhiyet her şeyin hakkını yerine getirmeye yeterli bir tecelli makamıdır. Ahadiyet uluhiyet gibi değildir. Onda ancak Allah vardır ve ikili bir şey yoktur. Vahidiyet ise şu anda ilk halindeki gibidir cümlesinin ifade ettiği manaya bir tecelli makamıdır. Daha önce de anlatıldığı gibi ahadiyet başka bir makamdır. Orada onun yüzünden başka her şey helaka varır ayetinin hükmü geçer. Ve bu durum icabıdır ki ahadiyet vahidiyetten daha üstündür çünkü ahadiyet sırf zattır. Uluhiyet ahadiyetten üstündür Çünkü ahadiyeti hakkını uluhiyet verir. Uluhiyet her ismin hakkını veren mi? E dolayısıyla ahadiyet isminin hakkını veren gene uluhiyettir. Dolayısıyla uluhiyet kemalatı en üstün kemalattır. Her ismin hakkını verebilme kemalatıdır uluhiyet kemalatı. Eğer şimdi bunu anladıysanız bir yana uluhiyet kemalatını koyun bir yana her şeyi hak olarak müşahede etme durumunu koyun. Eğer kıyasa girebilen kefeye konabilecek bir ağırlığı varsa uluhiyet kemalatının yanında bir ricam Zira ki uluhiyet her haklının haklılık derecesine göre hakkını verme makamıdır. Ve bundandır ki isimlerin en yücesi, en genişi, en azizi, en yükseğidir. Ahadiyetten üstün oluşunun misali bütünün parçaya olan üstünlüğü gibidir. Ahadiyet sıfatının diğer tecellilere olan üstünlüğü de kökün dallara olan üstünlüğü gibidir. Vahidiyetin diğer tecellilere üstünlüğü de toplu olanın ayrı kalana üstünlüğü gibidir. Ama işte bütün bu manalara dikkat et hepsini senden bil ve kendinden düşün. Ama senden bil ve kendinden düşün derken mutlak olarak kendini bir birim, bir beşer, bir kişi olarak kabullenme, düşünebilme, daha yüredebilme, balonlarını patlatmış olarak böylece düş. Kendini bir patron, bir arkadaş, bir koca, bir baba, bir ahbab olarak mütalaa ettiğin, düşündüğün, tahvil ettiğin, hatırladığın sürece bu konuşulanların hiçbir geçerliliği yoktur. Sadece güzel bir ütopya ve hayaldir. Evet geldik 7. bölüm Rahmaniyet bahsine. Rahmaniyet isimlerin ve sıfatların gerçek yüzleri ile meydana gelişinden ibarettir. Bu durumda Rahmaniyet'in yeri Allah'ın zat isimlerinde Kendisine tahsis edilen yerle bu isimlerin mahlukata dönük yüzleri arasındadır. Ki zat isimlerinin halka dönük yüzleri Alim, Kadir, Semih gibi isimlerdir. Bu isimler varlığın hakiki yüzleriyle ilgilidir. Ki bu hakiki yüzler hakka bağlanan bütün mertebelerde Rahmaniyet sıfatına bir isimdir. Ki o hakiki yüzlerde halka nispet edilen mertebelerin iştirakı yoktur. Şimdi burada ne demek istedim? Şimdi varlıktaki hakiki yüzlerle ilgili isimler. Yani varlıkta alim isminin manası olarak her varlıkta kendine has bir ilim yok mu? Şimdi her varlık diye görmüyor muyuz? Her varlık diye gördüğümüze nispetle konuşuyoruz. Her varlıkta bir ilim var. Her varlıkta bir kudret ortaya çıkıyor. Her varlıkta bir algılama var. Her varlıkta bir müşahede var. Her varlıkta bir yöneliş irade var. Bu gibi isimler bu gibi isimler işte zatın zuhurunu meydana getiren isimler manalar. Eğer bu isimler olmasa, bu isimler olmasa zuhur olmaz ve halk ismi verilen oluş meydana gelmez. Halk ismi verilen oluşun meydana geliş temelini bu isimler meydana getiriyor. Dolayısıyla dolayısıyla zatın halka yönüp dönü deniyor buna. Yani zat var, halk var, halka dönüp bir de yüzler var manasında değil. Halk isminin manasını meydana getiren mahiyetini meydana getiren ana isimler, ana manalar eğer bu manalar olmazsa neticede halk ismiyle konuşulan ana mana olmaz halkın terkibi bu isimler olmuş olur bu isimler bir yer düşün ki orada bu isim meydana çıkmasın mümkün değil hangi isimle neyi kastedersen kastet Orada mutlaka bu alim ismini, kadir ismini, semi ismini veya bunun gibi diğerlerini bulursun. Şimdi Rahmaniyet uluviyetten daha öz fakat daha dar kapsamlı bir duruma sahip. Sebebi hakkın tekliğini sağlayan isimle bir isim almış. Rahmaniyette halk isminin manasına yer yok. Rahmaniyet dendiği anda bu Rahmaniyet sadece Allah'a aittir. Halbuki uluhiyetten değil zaman uluhiyette hem hak var hem halk var hem zattan söz edilir. Uluhiyet hepsinin kapsamına alır. Halbuki Rahmaniyet dendiği zaman Rahmaniyet vasfı sırf Allah'a aittir. Uluhiyet öyle değildir. Hakka ve halka nispet edilen hükümlerin özünü alır. Rahmaniyetin ise halkla ilişkisi yoktur. Öyle olduğu zaman uluhiyet bütün umumi şumulü bir mana taşır. Rahmaniyet ise sadece hususi bir mana taşır. Çünkü netice olarak rahmaniyet yüksek mertebelerdeki zatın zuhurundan ibarettir. Ben olarak kabul edilişin bir isme bağlarsak rahmaniyet ben olarak kendini kabul edilişin Hali vahidiyettir. Vahidiyetin kendini zati vasıflarıyla tanıması rahmaniyettir. Yani evvela vahidiyet aslı olacak. Vahidiyetten sonra rahmaniyet aslı olur. Vahidiyeti bulamazsan kendinde rahmaniyeti bulabilmen mümkün değildir. Vahidiyetten sonraki aşamadır rahmaniyet. Bu itibarla da uluhiyetten daha aziz bir anlam taşır. Çünkü rahmaniyet sıfatı dışında zat için tahsis edilen yüksek mertebelerde zuhura yer yoktur. Yani zatın zuhuru, zatın tanınışı ancak rahmaniyetin kendinde bulunuşuyla mümkündür. Rahmaniyeti kendinde bulmadığın takdirde zatı kendinde bulmana imkanı ihtimal yok. Hatta ve hatta şöyle diyeyim, Rahmaniyet, sembolik, mecazi tasavvufla hakiki tasavvuf arasındaki kıstastır. Hakikisini yaşayarak o noktaya gelen de Rahmaniyet tecellisi zuhur eder. Rahmaniyet tecellisi zuhur etmediği zaman o hayali yaşamdadır. Evet, Rahmaniyet ile uluhiyet arasındaki bağlantıya misal olarak kamışla içindeki şekeri anlatabiliriz. Kamış içindeki şeker derece itibariyle daha yüksektir. Çünkü sırf şekerdir. Kamışta ise şeker dışında başka şeyler de vardır. Yani uluhiyeti uluhiyeti kamış gibi düşün. Şeker kamışının içindeki şeker niteliği de rahmaniyettir. Şekerin kamıştan daha değerli olduğunu söylersen, ki bu bizim görüşümüz, o zaman Rahmaniyet uluhiyetten daha üstün olur. Yok, bu yoldan değil de kamış tüm olarak şekeri ve başka şeyleri de kapsamını almıştır. Bu yüzden daha üstündür dersen, o zaman uluhiyet Rahmaniyet'ten daha üstündür. Rahmaniyet mertebesinde verilen zahiri isim Rahman'dır. Bu öyle bir isimdir ki Allah'ın zatına ait isimlerle nefsine ait sıfatlara dönük yönü vardır. Nefsi sıfatlar yedidir. Biliyoruz hayat, ilim, kudret, irade, kelam, semî basar. Zati isimler var bir de. Ahadiyet, vahidiyet, samediyet, azamet, kuddusiyet gibi basıflar. Bunlar zati basıflar adiyeti, vahidiyeti, samediyeti, azamet, kuddusiyeti burada hiçbir zaman halka ait yer yok. Bak dikkat et bu isimlerde. Bir kuddusiyet, bir samediyet, bir vahidiyet dediğin zaman burada herhangi bir halka dönük bir mana var mı hiç? Yok. Sırf bunlar da zata dönük manalardır. Zatı tarif sadedinde kullanılan vasıflardır bunlar. Bunlar da vasıflardır esasında. Nasıl hayat, irade, ilim, kelam bunlar vasıflarsa Ahadiyet, vahidiyet samediyet, azamet diye söylediğimiz şeyler de hep vasıflar. Ve zatın vasıfları. Eğer ki zatı bulma durumundaysan bu vasıfları bulmak zorundasın. Ben zatı buldum. E buldun. Hani bu vasıflar? E bu vasıflar Allah'ın vasıfları canım. E peki öyleyse Allah'ın vasıfları olarak kalsın. Sen de sen olarak yaşa. Sen bu vasıfları bulamadığın sürece zatı bulmuş olamazsın. Çünkü zat ve bu vasıflar birbirinden ayrılmayan aynı nesnedir. Ya bu vasıflarla ya bu vasıflarla kendini bulacaksın. İşte o zaman zatı bulmuş olmanın manası ortaya çıkar. Veyahut da bu vasıfları bulup tanıyamadıysan sen zatın lafını ediyorsun arkadaş. Kısacası pazarda zerzavat satıyorsun arkadaş. Nefsi sıfat denen hayat, ilim, irade, kudret, kelam, semih, basar ve zati vasıflar denen ahadiyet, vahidiyet, samediyet, azamet, kuddusiyet gibi vasıflar kendinde bulunmadığı sürece zat müşahedesi meydana gelmemiştir. Geldi deniyorsa bu hayali bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Çünkü bu vasıflar zatın ...kendi öz vasıflarıdır. Zatı bulan bu vasıfları bulmuş olur. Bu vasıfları bulan zatı bulmuş olur. Buranın üstünde... ...özellikle iyi duruyorum yani. Anlaşılmayan bir nokta varsa... ...derhal sorun, orayı da açayım. Demek ki... ...Rahmaniyet mertebesinin... ...hasıl olması için... ...Rahmaniyet mertebesini... ...kendinde bulup tanıyabilmen için... Nefsi ve zati isimler olan bu isimlerin manalarını kendinde bulman şarttır. Eğer bu isimlerin manalarını kendinde bulmamış isen, hayali bir uruç yükselme içindesin. Ve hayali uruç dediğimiz şey, hayali yükselme dediğimiz şey de senin yükselişindir. Ve senin yükselişinin sonunda da sen hiçbir yere varamazsın. Çünkü sen yükselen bir sensin. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evet nefsi isimler. Böyle böyle, Şimdi ahadiyeti konuştuk. An, ah ama bir, samediye kudusiyet, kudus, kudus, kudus, azamet kudusiyet. E burada zaten birkaçın sayıyor bunun gibi daha başka çok isimler daha var bunlar da bulunacak yani ben şimdi sana samediyeti açayım kudusiyeti açayım açayım ama bunları açmakla da sen bulamazsın yani ben sana taklit yolunu kopya vermiş olurum vereyim bence hiçbir mahsuru yok ama bunların Aslını ve bunun gibi diğerlerini Senin kendinde bulman şart Senin kendinde bulman için de kendin, Kendi anlayışındaki kafandaki Kalbindeki Hilminin tümüyle ortadan kalma, Kalkması şart Hilmi kalkmadığı zaman Sen hayalinde bunları yaşayacak Ve bunları Hilmi'ye bağlayacaksın Hilmi'ye vereceksin İşte bu senin felaketin olur İşte bu senin Tek kelimeyle tam anlamıyla felaketin olur. Çünkü Firavun'la Musa arasındaki fark budur. Firavun hakikati buldu, Firavun niyetine verdi. Musa Musa'lığının hakikatini buldu, Allah'a bağladı. Hilmin menfaatleri istikametinde yaşadığın, baktığın, düşündüğün, gördüğün sürece hilmi vardır. Hilmi katmamıştır. Bunları kendine bağladığın anda kendim dediğin şey Hilmi'den başka bir şey olmadığı için işte Firavunluğun dik alası çıkar ortaya. Evet samediyet dedik sana bir tek samediyeti anlatayım. Samediyet Allah'ın samediyeti hiçbir şeye muhtaç olmaması ve her şeyin ona muhtaç olması halidir. Hatta bunu açıklayan, izah eden, şerh eden bir hadis vardır. El fakiru la yuhtacu ilallah. Fakir, Allah'a ihtiyacı olmayan, Allah'a muhtaç olmayan der hadis Fakir, Allah'a muhtaç değildir der. Bu nasıl bir fakirdir? Bunu iyi düşünün bakın şimdi. Buradaki fakri izah ediyor. Fakrın 3 izahı var. Bir izahı, fakirlik iftarımdır diyor. Yani fakr iftiharımdır diyor. İkincisinde ne diyor? Fakirlik iki alemde de yüz karasıdır diyor. Hem dünyada hem ahirette yüz karasıdır diyor fakr. Fakrın ikinci mertebesi bu. Nihayet fakrın üçüncü mertebesini işaret ediyor. Diyor ki fakir fakr halinde olan Allah'a bile muhtaç değildir diyor. O üçüncü mertebede anlatılan fakrın Allah'a bile ihtiyacı olmaması hali diye tarif edilen hadiste tarif edilen şey işte bizim daha evvelce de geniş olarak izah ettiğimiz Allah ismi aynasında yüzüne baktıktan sonra aynanın kalkışı haliyle kendi kendine kalışındır. İşte o zaman üçüncü fakr üçüncü derecedeki fakr Yani üçüncü derecedeki kendini tanıma hali tamamlanmış zata ulaşmış zata bulmuş olursun. Yoksa fakir iftiharımdırdaki fakrı anlamamışsan yaşamamışsan fakirlik iki alemde de yüz karasıdır hadisinin manasını sezememiş hissedememiş yaşayamamışsan senin fakirlik Allah'a bile muhtaç olmamadır sözünün malasını anlamam mümkün değil. İşte bunlardan sonra da diyor ki bir hadis daha var gene fakrla ilgili fakr o kadar yakın oldu ki neredeyse küfür olacaktı diyor. Fakr neredeyse küfür olacaktı. Ama küfür değil. İftiharındır fakr. İki alemde de yüz karasıdır fakr. Allah'a bile muhtaç değildir fakir. Hemen bundan sonra gelen neredeyse küfür olacaktı. Bu ikisi arasında öyle ince bir kıl var ki, öyle ince bir sırat var ki, eğer o sıratın üstünde o ustura sırtı gibi keskin ve ince olan sıratın üstünde yürüyemezsen, neredeyse küfür olacaktı hükmüyle, pat der küfre girersin. Aslında eğer bu üçüncü, bir, ikinci ve üçüncü derecedeki tanımaları yapmadıysak aslında ikinci ve üçüncü derecedeki bu kendimizi tanımaları yapamadıysak kendi varlığımızdan ve benliğimizden kurtulamadıysak gerçekten o yani şer'i ve hakiki manadaki küfrün içindeyiz biz şu anda. eğer içimizden bir öte varlık mefhumu yok hükmünü attıysak yani idrakımızda artık varlığımızın dışında Allah diye bir şey yok, öte diye bir şey yok konusunu idrak ettiysek fakat buna mukabil şu anlattığım düzeyde de fakir halinde yani kendi hakikatımızı tanıma durumunda değilsek işte bu hal Şeriatın anlattığı küfür kelimesiyle kastedilen halim ta kendisidir. Ve öyle bir küfürdür ki bu buradan çıkabilmene de kolay kolay kendi kendine imkan yoktur. Kendi kendine buradan çıkabilmelere yoktur. Buradan çıkmış olmanın alameti nedir? Çıkmamış olmanın alameti nedir? Buradan çıkmış olmanın alameti, ahadiyet, vahidiyet, samediyet, azamet, kuddusiyet gibi vasıfları, bunun gibi daha başka var, vitriyet, ferdiyet, daha gider, bu vasıflarla kendi kendini bulup tanımak, eğer kendi kendine bu vasıflarla bulup tanımadıysan her halükarda hayali benliğinin içinde yüzüyorsun ve tasavvuf sana küfürden başka bir şey getirmemiştir küfür nedir? küfür Allah'ı inkardır küfür inkardır din, din anlamıyla küfür nedir? Allah'ı inkardır. Sen Allah'ı inkar etmedesin. Allah Allah'ı, e dışarıda Allah yok, iyi olsun. Dışarıda yok ama içeride var. Sen içeridekini inkar ettin. Mutlak sonsuzu et kemiğin menfaat yığını hale getirdin varlığını ya etkemik menfaati uğrunda harcıyorsun ya Allah için harcıyorsun. Bu ikisinin dışında bir harcama şeklin yok. Bu ikisi dışında varlığını harcamanın şekli yok. Ya Allah için harcıyorsun varlığını, Allah için yaşıyorsun ya etkemik menfaati için yaşıyorsun. Allah için yaşıyorum diyorsan tasavvufla şu aşamaları gerçekleştirerek neticede fakrın zirvesine kemaline ulaşıp Allah'a vasıl olmak Allah'ın zatına vasıl olmak mecburiyetindesin Allah için yaşamanın yolu bu 3 fakrı tamamlayacaksın daha ben söylediğimiz üç aşamayı yapacak benlik kalkacak ortadan varlığın kalkacak neticede Allah'tan gayri kalmayacak Allah için yaşamanın yolu usulü bu yok bunun için değilse Bunun için değilse, bunun dışında bir tek sistem, yol, şekil, tarz var. etkemik için yaşamak. Hmm. Yaşır kalkmış olur Allah için yaşamış olunur. Yaşır katmamış olur. Et kemik benliğim için yaşamış olur. E sen istediğin kadar ben etkemik değilim de ruhum fark etmez. Aynı şey. Ben hakkımda Aynı şey. Etkemići yaşantıda da cehennem ve cennet mevzulari. Her halükarda. Her halükarda. Atebildim mi burayı şimdi? Devam ediyorum. Rahmaniyet, bu mertebede Rahman ismi ile bir özellik almasının sebebi hakka ve halka bağlanan bütün mertebeleri rahmet şumulini almasıdır. Hakka bağlanan mertebelerdeki zuhuru ile halka nispet edilen mertebelerde de zuhur etmiş olur. Dolayısıyla bütün mertebelerde rahmaniyetin zuhuru o mertebelere rahmanın merhametinden başka bir şey değildir. Yani rahmanın merhameti denen şey o şeyin kendisinin rahmaniyetin ta kendisi olması dolayısıyla. Ama bu ne sağlar? Allah'ın ilk rahmeti odur ki onunla bütün aleme rahmet ile onları kendi özünden yarattı. Bütün alemler bütün alemler Allah'ın zatından zatıyla ve zatı olarak meydana gelmiştir. İşte bu bütün alemlere şamil olan rahmetin gazabı geçmiştir hükmüyle izah edilen Rahmetin ta kendisidir. Ve bu manaya şu kerime doğrular. Yerde ve göktekileri size teshir eyledi Yerde ve gökte ne varsa hepsini senin emrine verdi. Hepsine ondandır. Yerde ve gökte ne varsa hepsini senin emrine verdi. Hepsine ondandır. Peki o zaman ne çıkıyor ortaya? İki cümleyle oturuyor kelam. Yani yerde ve gökte ne varsa hepsini senin de verdi? Hepsi de ondandır. Öyleyse hepsi hepsi senindir. Hepsi sendendir, senindir. Senden gayrı bir şey yoktur ama sen bu düzeyde kendini tanıyabilirsen tanı. Tanımıyorsan kendini kendini helak et git hiç bu mana icabıdır ki onun zuhuru bütün mevcudata sirayet etti böyle olunca da alemin parçalarından her birinde her ferdinde kemal zuhuru gösterdi ve bu zuhurlarda en mühim nokta hiçbir zamanda sayılı parçalara bölünmedi parçalara bölünmedi parçalara görünmedi kendi özünde zatın nasıl iktza ediyorsa öylece tek kendi özünde derken kendi zatında derken öz mertebesinde zat mertebesinde değil Bütün her zerreye zatıyla sirayet etmesinin sırrı, bu alemi kendi zatından meydana getirmiş olmasıdır. Ama bölünüp parçalanarak meydana getirmiş değil. Vehim dolayısıyla bölünmüş, parçalanmış, ayrı ayrı nesnelerden müteşekkilmiş, ...görüntüsü ortaya çıkıyor. Nasıl ki... ...göz dolayısıyla bir kısım nesneleri görüyoruz... ...bir kısım nesneleri görmüyoruz... ...gören gördüklerimize var... ...görmediklerimize yok diyoruz. Gözden dolayı... ...bu ikilik çıkıyor. Alemdeki çokluk da... ...çok şeylerden müteşekkiliyette... ...vehim dolayısıyla meydana çıkıyor benim kalktığım zaman çok görüntü de kalkar ortadan. Bu alemin parçalarından her şey onun kemali ve bu şey aslında tam bir kemaldir. Şimdi bu aleme halkiyet ismi bir emanet olarak verilmiştir. Mevcut bütün alemlere halkiyet İsmi bir emanet olarak verilmiştir. Bakın burada bu cümlede en büyük ağırlık bu ismi tabirinde. Eğer burayı okumazsan halkiyet ismi bir emanet verilmiştir dersen halkiyetin emanet verilmiş olduğu manası çıkar. Halkiyetin emanet verilmiş olduğu manası çıkar. Halkiyet ismi bir emanet verilmiştir dersen. Fakat halkiyet ismi bir emanet verilmiştir dendiği zaman halkiyetin değil halkiyet isminin bir emanet verilmiş olduğu çıkar ortaya. Aynen Allah ismi insana aynadır. Cümlesindeki mana gibi. meseleye vakıf olmayan bu, bu farkı bu anlamaz. burada Bunlar nuans farklarıdır. Ben birçok konuşmalarımda mübalağalı konuşurum. Abartarak işi konuşurum. Niye böyle konuşurum? Çünkü o konumuzda eğer ben abartarak mübalağalı olarak konuşmazsa siz kendi şartlanmanızla o konuşmayı dinler ve o, orada kelimelerle vurgulamak istediğim ayrı ayrı manaları tefrik edemezsiniz. Aynen şu cümlede olduğu gibi konuşmalarımda, benim cümlelerimde vurgulamalarla ben nuans farklarını anlatma, anlatırım. Eğer dikkat edersen o cümleden ayrı ayrı kaç tane mana çıkar. Fakat bunu anlatamayacağımı sezdiğim için sezdiğim için o mevzuyu icabında mübalaalandırarak, abartarak anlatalım ki ta ki o büyütme abartmayla aradaki farklar belirginleşsin sizin için. Yoksa eğer aynen şu kitabın harflerinin yazdığı gibi şu çizgilerle ayırmadığım şekilde okurursa sen zaten kendi şartlanmanla okuyorsun veya dinliyorsun. Kendi o şartlanmanla okuyup dinlediğin için kendi anladığını gene anlayacaksın benim söylediğimden halbuki benim söylediğim o değil. Ondan sonra sen böyle de dinleyeceksin. Tamam ağzından benim o kelimeler çıktı ama nasıl çıktı? Sen onun farkında mısın? Eğer o kelimeleri sen kendi anlayışın gibi değil de benim vurgulayışım gibi dinlesen mana değişecek. İşte nüans farkı denen şeyler budur. Bu dinlerken de böyledir, konuşurken de böyledir, okurken de böyledir. Eğer sen zaten bu nüans farkına vakıfsan Burada okurken vurguyu ona göre değerlendirirsin, mana değişir. O zaman ne olur? Halkiyet bir emanet verilmiş değil, halkiyet ismi bir emanet verilmiş diye yazıldığını anlarsın. Aksi takdirde iddia edersin ki hayır canım ben Abdülkerim Çiğli'den de okudum, insanı kamil yazıyordu, halkiyet emanet verilmiştir. İlahi vasıfların Kulda emanet olduğunu sananın sandığı gibi değil. Tekrar vurguluyor, tekrar isha ediyor. Sadece halkiyet ismi emanettir. Onun için çizerken de hep yerine göre kırmızı, yerine göre yeşil kullanmışımdır. Yerine göre iki 3 kelimenin altını çizmiş, yerine göre bir kelimeyi bırakmışımdır. Bir uygulama kolaylığı olsun da manaya girilebilsin diye. Aksi taktirde giremez. Demek ki varlık tümüyle kendi zatı olması hasebiyle rahmaniyetin rahmeti zahire çıkmıştır. Varlık tümüyle kendi zatı olması itibariyle de geçici olarak Mahmut ismini almıştır. mahluk kelimesinin fiili ve fiziki olarak karşıt bir varlığı yoktur. Ancak ve ancak bir emanetten başka bir şey değildir. E, o Ve o emanet olan da mahlukiyet vasfı değil, ismidir. Nitekim, şimdi bunun misalini verip meseleyi açıp iyice oturtalım yerine. Hakka bağlı varlık asıldır. Hak hakikatlarına halkiyet ismini emanet verdi ta ki ulûhiyetin sırları ve kemali ve onun gereği olan zıtlar meydana gelsin. Dolayısıyla zıtların varlığı, zıddiyeti ancak ve ancak isimlerledir. İsmin dışında ismin dışında zıt ve zıbdiyet diye bir şey mevcut değildir. Eğer kendini tanırsan ve bilirsen görürsün ki zıtlık zıbdiyet diye bir şey yok. Nitekim bu varlığın temel maddesi ve aslı kendisidir. Yeri ve semaları ve ikisi arasında bulunanları hak olarak yarattı. Şimdi e, işe misal kazanalım ki daha iyi anlaşılsın. Alem diyoruz. Alem kara benzer. Hak bu karın aslı olan su. İlk nazarda görülecektir ki basiret sahibi bakacaktır ki kar diyor. Kar nedir? Bir isimden ibaret. Kar dediğin şeyin aslı hakikati gerçeği nedir? Su. Demek ki sudaki sudaki kar ismi geçici olarak ona konmuş olan bir isimden ibaret. Nasıl ki suyun aslı su geçici olarak aldığı bir isim karsa, alemin, alemlerin geçici olarak aldığı isim de mahluktur. Bu mahlukun aslının zatı olması itibariyle de ortada rahmaniyet temalatından başka bir şey kalmak. İşte rahmet gazabı geçmiştir. Rahmetin gazabı geçmesinin hakiki anlamı bu düzeydekidir. Çünkü gazap diye bir şeye yer kalmaz Zaten rahmet gazabı geçmiştir hükmü nedir? Gazap var da gazabı geçmiştir değil. Bir şeyin bir şey geçmiş olması demek ötekine orada yer kalmaması demektir. Şimdi iki kişi yarışa koştuk, girdik. Birinciliği ben aldım. Birincilik için sana yer var mı artık? Sen, senin birinciliğinden söz edilebilir mi? Birinciliği ben aldıysam. Hayır. Bir şeyi ele geçiren, ele geçirdiği anda o şeyi ele geçirilen şey için ikincilik söz konusu değildir. İkinci yoktur yani. İkincisi yoktur onun. Dolayısıyla varlığın aslı rahmettir. Dendikten sonra artık varlıkta gazap yoktur demektir bununla. İşte bu yüzdendir ki işte bu yüzdendir ki Muhiddin Arabi cehennem dahi bir rahmetten başka bir şey değildir. Her ne kadar cehenneme gidenler orada azap duyar ise de cehennem dahi neticede bir rahmet mahalli dışında asla başka bir şey değildir der. Demesinin sebebi buradaki bu inceliği müşahede etmesinden dolayıdır. Çünkü alemlerin tümü rahmetten başka bir şey değildir. Rahmaniyetin zuhurundan başka bir şey değildir. Nitekim bir şiirinde şöyle demiştim. Halkın misali kar gibidir. Yağın. Sen ondaki suya benzersin. Akan. Tahkikimizde kar ne? Sudan başka. Kar eriyince hükmü kalkar. iş biter. Hüküm suyun olur kalan. Evet. daha Rahmaniyet üstünde duracağız. Neticede bilelim ki Rahmaniyet onun en büyük zuhur yeri. Zatın zuhur yeri Rahmaniyet. Tecelli yönünden en tam. Demek ki rububiyet onun arşı, melikiyet kürsüsü, azamet refrefi kudret salsala eceres tabir edilen uğultulu avazı kahır onun tantanalı sesi demek ki ne oluyor şimdi uluhiyet kapsamını alıyor hepsini neleri ahadiyet, vahidiyet, rahmaniyet, ondan sonra rububiyet, melikiyet azamet, kudret ve böylece ilahi isimlerin manalarıyla kendi kendisine kendisi kalıyor. Demek ki rahman ismi kemal iktizaydan yerlerde zahir olur. Kemal manasının ifade olmadığı yerlerde rahmaniyetten söz edilmez. İşte burada Rahman arşı istiva etti. Er-Rahman alel arşı isteva ayetindeki mana, Rahman'ın arşı istiva etmiş olması demek arşın Rahman'la ve Rahman'dan Rahman olarak meydana gelmesi demek Divanın manası burada arşın Rahmandan Rahman'la ve Rahman olarak meydana gelmesi demektir. Arşı meydana getiren varlığı gel gör ki sen bir etkemik'e soktun, etkemik yaptın, etkemikle kayıp ve sınır altına soktun. Dünyada bir iğne ucu kadar yerini tespit edemeyeceğim bir etkemik yığınını kendi galaksisinde güneşin yerini gösteremezken bir toplu iğneyle. Güneşi gösteremezken. Dünyanın eseri okunmazken. Ve kainatta milyarlarla galaksiler içinde senin galaksinin yeri yokken Ve bu milyarlarla galaksileri içine alan arşı meydana getiren rahmaniyeti sen tutup bir et kemiği hasrettin, hapsettin. E artık bunun akla, mantar, kıyasa vesaire sığan yeri varsa sen buyur sığdır. Onun neticesinde yaşa. Rahman'ın istilası üzerinde duralım. Rahman ismi istilası kudret, ilim, ihata ile bütün varlıkları sarması meydana getirmesidir. Fakat bu sarma varlıkların içine girme, onlara yapışma gibi bir durum olmadan olmakta. Yani ayrı ayrı varlıklar yok ki ona gelsin de girsin çıksın. Vesaire. Çünkü varlıklara girme, yapışma vesaire gibi durumu söz konusu değildir. Mevcudatın özü aynen kendisi. Varlık kendi rahmaniyetinden meydana gelmiş. Daha hala oraya kudretinin girip çıkması, ilminin girip çıkması, kelamının girip çıkması Olmaz. Ben sana ilim veremem, ben sana kudret veremem, ben sana basiret veremem. Hulusi ancak tebliğ eder. Sen bu tebliğlere kulak verirsen, kalbin mühürlenmemişse, kulağın mühürlenmemişse, gözün mühürlenmemişse, sen bu tebliği alır, gerektiği şekilde tatbih eder, kendindeki bu kuvvetleri ortaya çıkartırsın. Nasıl ben sana verebilirim ki? Senin zatın, kendin kendisisin zaten. Kendinde mevcut bütün bu kuvvetler. Ben sana ancak kullanma yolunu ve metodunu anlatırım. Sen bu metodu denileni tatbik edersen sen kendinde mevcut olan ilmi, iradeyi, kudreti vesaireyi hiç ortaya koyar yaşarsın. Etmezsen yaşamazsın. İşte bu hüküm icabı Rahman isim yönünden Allah'ın varlığı bu varlıklardadır. Rahmaniyet itibariyle Allah'ın varlığı bütün bu varlıklara yerleşmiştir, mevcuttur ve kendisinden gayrısı da yoktur. Şimdi bu manayı daha iyi anlatabilmek için bir başka yola girelim. Bir hayal var. Bu hayal Zihinde bir suret benzeri olarak Teşekkür eder Anlatılan teşekkül ve hayal Yaratılmış bir şeydir Yaratansa her yaratılmış da vardır İşte şimdi bu manada Kendini de ele al Gerek hayal gerekse onda meydana gelen Şekil sende vardır Çünkü onun varlığı sendendir Ve bu itibarla sen haksın Böyle olunca Hakta suretlenmek senin için gerekli oldu Hak ise o hayalin ve şekillenen suretin içinde bulundu. Eğer bu manayı anlıyorsan yoluna devam et. Meseleyi şimdi bu Rahmaniyet'i izahsa dediğinde burada mecburen hayale girdi. Hayalle Rahmaniyet'in oluşunu izah ediyor. Diyor ki şimdi sen kafanda bir varlık, bir alem yarat. Tasavvur tasavvur ettiğin anda hayalinde bir varlık meydana gelecek. Bir alem meydana gelecek. Bu meydana gelen alem senin dışında ayrı bir alem mi? Hayır. Senin mi meydana gelen bir alem? Bu alemde senin gayrın var mı? Yok. O alemde, o dünyanın üstünde yarattığın o kişinin varlığında senin varlığın dışında bir şey var mı? İşte o dünyayı yaratılan o dünyada kendini o kişi olarak bulman ve kendinin hakikatının kendi hakikatının da Kendini meydana getiren sen olduğunu bilmen senin kendini hak olarak buluşundur. Senin kendine hak olarak buluşundur. İşte ikinci balonun oluşu şekli. Burası çok ince bir nokta. Hak görme, hak düşünme, hak bilme hususunun inceliğini, oluşunu, sırrını anlatıyor burada. Hayalde yarattığım kişide kendini bulman. Hayalde yarattığım kişide kendini bulman, kendini kişi olarak mütalaa edip, kişi olarak kendini mütalaa ettikten sonra aslının bu olduğunu müşahede etmez. Hak sırrını meydana getiriyor. Kim buldun? Tamamı hayaller bugün. Dolayısıyla atlatılması, geçirmesi gereken bir şey. Ve bütün bu oluşumu meydana getiren şey temeli kain rahmaniyet. Yani hak görüşü, hak müdahalesi vesaire dediğimiz şey bu rahmaniyetin tezahürüyle oluşuyor. Onlar ancak Rahman'ın kullarıdır dediği işte onlar ancak hayalin kullarıdır. Hayale taparlar. Evet, bu bölümde çok değerli sırları anlattık. Dikkat edilirse Allah'ın sırlarından çoğu bilinir. Kader sırrı, Allah'ın ilmi sırrı gibi. Bilinir bunlar. Hepsi bir bilgiden ibarettir. O bilgiyle dikkat edilirse hem hak bilinir hem de halk. Kudretin meyşeyi aslında ahadiyettir. Yeni bir noktaya geldik kudretin menşei aslında ahadiyettir lakin rahman tecellisi yolundan gelir. İlmin kökü vahidiyet sıfatına dayanır. Ne var ki bu da rahman tecellisi yolundan gelir. Dolayısıyla rahmaniyeti bulmadan, rahmaniyeti yaşamadan vahidiyetin meyvelerinin, ahadiyetin meyvelerinin derlenmesi mümkün olmaz. Bu bölümün başından itibaren tekrar tekrar düşün, anla, kabuğu at, özünü al. Aksi takdirde sana sırlar çözülmez, kafanda hayali bir takım şeyler kurarsın. Şimdi burada Rahim ve Rahman isimleri üstüne biraz açılalım. Bu da bilmen gereken bir mevzu. Rahim ve Rahman iki isimdir, ikisi de rahmet kökünden gelir aralarında aynı kökten gelmelerine rağmen bazı farklar vardır. Şöyle ki Rahman umumi bir mana taşır. Rahim özel bir mana taşır. Tamamlayıcı durumu da vardır ayrıca. Rahman isminin umumi mana taşıması bütün mevcudatı rahmet yönüyle zuhuruna alması. Bütün mevcudatı meydana getirmesi. Bütün mevcudatın rahman niyetten meydana gelmesidir. Rahim isminin özel manası ise Rahim ismi ancak ...saadet ehline tahsis edilmiştir. Rahman ismi yönünden gelen rahmet... ...azap ile karışıktır. Mesela tatsız kö kökü kokulu bir ilacın içilmesi... ...rahmettir. O acılılıkla, azapla, sıkıntıyla birlikte... ...içinde nimeti vardır, seni şifaya kavuşturur. Aslında o ilaç hasta için deva ise de... ...insanın hoşuna gitmeyen bir durum karışmıştır orada. Rahim ismi yönünden gelen rahmetsiz sırf nimettir. Onda sana azap, sıkıntı, üzüntü verecek hiçbir şey karışık değildir. Ayrıca rahim ismi altında bulunan Allah'ın bütün isim ve sıfatlarına rahmeti ve bütün eserleri ve tesirleri ile zuhurudur. Rahman ismindeki rahim ismi insan bedenindeki göz gibidir gözü rahim olarak ele alırsak özel ve aziz bir durum meydana çıkar ki her şeyi kapsamını alır. Fakat bu anlatılan mana icabıdır ki rahim ismi tam kemaliyle ancak ahiret aleminde zuhura gelir denmiştir. Çünkü ahiret sonsuzluk dünya dünyası sonluluk, kısıtlılık alemidir. Evet. Ve dünyada bulunan her mimete mutlaka keder karışmıştır. Dolayısıyla Rahmani Rahman isminin manası dünyada geçerlidir. Ama Rahim Rahman'ın Geldik 8. bölüme. Bahsimiz rububiyet. Bu varlıkların istedikleri isimlerin iktiza ettiği mertebe için bir isimdir, rububiyet. Varlıkların istedikleri isimlerin iktiza ettiği mertebe. Yani nesnelerin o nesneliğinin oluşması için gerekli bir mana söz konusu bir manayla o nesne meydana gelecek İşte o manayı oluşturan mertebe rububiyet mertebesidir. Manaları oluşturan, varlıkların varoluşunu sağlayan manaları oluşturan mertebedir rububiyet. Allah'ın alim, semi, basir, kayyum, mürit, melik isimleri rububiyet isminin içindedir. Çünkü Anlatılan isimlerden her biri, kendisi için olması gereken şeyi ister. Mürit ismini ele alalım. Bu da murad olan bir şey talep eder. E murad olan bir şey olmazsa, mürit isminin manası ortaya çıkar mı? Mürit irade eder, isteyen demektir. E istenilen bir şey olacak ki, isteyenin istemesi hali oluşsun. İstenecek bir şey olmazsa, isteme diye bir şey de olmaz. Öyleyse isteme halinin oluşması için, istenecek şeylerin olması lazım. Diğer isimlerde bunun gibi. Allah'ın Rab ismi altında toplanan bütün isimler, halkı ile kendi arasında ortaklaşık kullanılan isimlerdir. Şimdi Rahmaniyet'teki isimler, bir belki bahiste geçen Rahmaniyet'teki isimler sadece Allah'a ait olan isimlerdi. Orada halka yer yoktu. Vahidiyet, Ahadiyet, Kuddusiyet, Samediyet, Ferdiyet, Vitriyet gibi bu isimlerde halka ait bir mana var mı? Halk manası var mı? Yok. Halbuki Rububiyet içinde geçen bütün isimler ve manalar hem Allah için hem halk için kullanılan isimlerdir. Yani halkın varlığını oluşturan isimler de rububiyet isimleri içine girer. Allah'ın zatına tahsis edilen isimlerle bir yüzü halka dönük olan isimlerden bir tanesi alim diye anlattığımız isimdir. Bu isim nefsi isimdir. Ve bu ismin bir gereği olarak kendisi bilir, halkı da bilir. Aynı şekilde semi için hem kendisi işitir, başkası işitir diyebilirsin. Kendisi görür, başkası görür diyebilirsin. Yani bu isimler benzerleriyle birlikte hak ve halk arasında ortaklaşıyor olan isimlerdir. Yani daha açık ifadeyle bu isimlerin iki yüzü vardır. Hem Allah'a bakan yüzü hem halka bakan yüzü. Şimdi bu anlatılan durum dışında sadece halka tahsis edilen isimler de vardır. Bu isimlere Esma-i Fiiliye adı verilir. Fiilleri doğuran isimler. Bu isimlerden bir tanesi Kadir adı verilendir. Fiiliyat sahasında bu ismi ve benzerlerini Allah'ın sırf Zatı için kullanamayız. Mesela Bu ismin manası, yani bu ismin manası halka dönüktür. Kadiriyet, kudret halka dönüklük meydana getirir. Allah'a dönüklük olmaz. Mesela alim isminde Allah hem kendisini bilir hem halkı bilir. Ama Kadir isminde Allah hem kendisini yarattı hem halkı yarattı olmaz. Yani Kadir isminin manası, kudret halka dönüktür. Allah'a dönük bir tarafı yok. Dolayısıyla... Allah mevcudatı yarattı dersin ama Allah kendini yarattı diyemezsin. Bunun gibi razak ismi. Allah rızkı verir ama Allah kendine rızık edilir, kendine rızık verir olmaz. Aynı yoldan kendine gücü yeter, olmaz. Bu cümlelerde her ne kadar tevil yolu varsa da üzerinde durmadan bütün bu isimlerin, yani esma-i fiiliye diye anlatılan isimlerin halka tahsis edildiğini, sırf halka tahsis edildiğini kabullenmek, anlamak gerekir. Çünkü esma-i fiiliye diye anlattığımız isimler hakkın melek ismi kapsamındadır. melik olan zat için ise elbette bir memleket gereklidir. Melik'in melik olması için bir memleketi olacak o melik, memlekette melikiyetini yürütsün. Dolayısıyla Şimdi, bir kısım isimler var, sırf Allah'a ait olan isimler. Bunların halkla hiç alakası yok. Vahid, Ahad, Samet, Kuddus vesaire gibi. Bu isimler Rahmaniyet kapsamı içinde. Bir takım isimler var, Rububiyet kapsamı içinde, hem Allah'a dönük, hem Halk'a dönük. Yani, Alim, Semih, Basir gibi Bir kısım isimler de var ki Sırf halka dönük O isimlerin Allah'a dönük bir söz konusu olamaz Çünkü Allah için öyle bir şey Konu söz konusu olamaz İşte bunlar da Melik isminin Kapsamı içine giriyor Yani Rahmaniyet, Rububiyet, Melekiyet Melik Esma-i fiiliyeyi İçine alan bir mertebenin ismidir Ve bunların Halka tahsis edilen isimler olduğunu anlattık Rab ise müşterek isimlerdir, halka tahsis edilen yüzleri de vardır. Rab ve Rahman ismi arasındaki fark şu, Rahman ilahi ve yüce olan isimlere tahsis edilen mertebe. Bu yüce zatın tekniğini belirten azim, fert gibi isimler. Ayrıca müşterek olan azim, basir gibi isimler. Halka tahsis edilen halik, razık gibi isimlerin aynı. Rahman ismiyle Allah ismi arasındaki farksa şöyle. Allah ismi ulvisi süflisi ile beraber bütün mevcudatın hakikatını toplayan zata bağlı bir mertebe belirten isim. Şimdi yukarıdaki manaları şöyle özetleyelim. Rahman ismi Allah isminin kapsamı altında. Rab ismi Rahman isminin kapsamı altında. Melik ismi de Rab isminin kapsamı altındadır. Evet. Şimdi manaları özetlersek demek ki Rahman Rahman ismi Allah isminin kapsamı altında. Rabb ismi Rahman isminin kapsamı altında. Melek ismi de Rabb isminin kapsamı altında. İşte bu sebepten dolayı ki Rububiyet Rahman'ın arşı oldu. Yani Kendisi için bir zuhur yeri oldu. Ve orada zuhura gelir. Ki yine bu zuhur yerinde Rahman varlıklara nazar eder. Rahman'ın varlıklara nazarından söz edilir. Allah'ın değil. Ama Rahman'ın nazarı Allah'ın nazarıdır. İşte bu mertebe gereği ki ile Allah arasında bağlantı sağlanmış oldu. Nitekim Resulullah Efendimiz'in hadisi şu manaya işarettir. O, Rahmi, Rahman'ın hılkından bulup aldı. Burada hılk, hılk orta mahal manasındadır. Rububiyeti, Rahmaniyet isminin ortasında saymak gerekir. Çünkü Rahmaniyet, hakkın tekliğiyle halka müşterek olarak isimledi. Bir de sadece halka tahsis edilen isimleri içine toplar. İşte bu manadan anlaşılıyor ki müşterek isimler ortada kalıyor. Burası ise rububiyet mahallidir. Rahmetin Rahman ortasında bulunması, Rab ile merbub arasında bir bağlantıdır. Ki bu böyledir. Çünkü bir Rabbin mutlaka merbub olması gerekir. İşte bu mertebe icabı ki Allah'la kulları arasında bağlantı mutlak. Artık bu durumda sana düşen ne? Bu durumda sana düşen bu ortadaki bağlantıya bakmak, anlamak ve hakkını vermek. Artık bu bağlantının sırrını çözmeye çalış. Maddi bir mana düşünme ama burada. Etini, kemiğini ortaya katma. Çünkü Allah kendisiyle bitişmekten, ayrılmaktan yana münezzehti Onunla birleşen bir şeyin ayrılması da söz konusu olmaz. İşte onun tecelli çeşitlerinden başka bir şey kalmadı. Bunlara hak ismi verilir yahut hak ismini kinaye yollu da mahlukatta kullanırız. Şimdi burada biraz da rububiyet tecellileri üstünde duralım. Çünkü bunu da bilmen gerek. Rububiyet isminin iki tecellisi vardır. Birisi manevi, ötekisi suri. Yani suretlerdeki tecellisi ile o suretin mana yönünden olan tecellisi. Şimdi önce manevi tecelliyi alalım. Tenzih konuları usulünce isimlerde ve sıfatlarda meydana gelir. Manevi tecelli. Rububiyet tecellisinin manevi yönü tenzih esasına göre isim ve sıfatlarda meydana gelir. Suriye tecelli ise bunun zuhuru da yaratılmışlar üzerinde görülür. Halka bağlanan teşbih yönlü icablarda görülür. Bir de mahluk vasfının ihtiva ettiği durumlarda bu tecellide noksan çeşitler görülebilir. Biraz daha açık edelim. Allah hak ettiği şekilde mahlukatından birinde zuhur edince bunun adı teşbih yönlü bir zuhur olur. Fakat bunda bu zuhurdan dolayı Hakk'ın zatındaki tenzihine halel gelmez. Anlaşıldı mı ne demek istediği? Böyle bir tecelli durumu teşbihe bağlı suret tecellisiyle tenzihe bağlı manevi tenzik durumunu alır. Bu şekilde. Suri bir zuhur olursa manevi yön onun için zuhur yeri olur. Manevi zuhur olunca da suri yön onun için bir zuhur yeri olur. Yani bir galip mağlup meselesi. Hangisi galip gelirse kalanını içine alır. Karanlık ışık kuvvetini azaltırsa karanlık adını verirsin. Karanlık